Nikolay Vasilievich Gogol Burun 25 Mart'ta Petersburg'da pek tuhaf bir olay oldu. Wozničenski caddesinde oturan berber Ivan Yakovlevich soyadı zamanla unutulmuştu. Dükkanının tabelasında bile yazılı değildi. Yüzü sabunlanmış bir adamı gösteren bir resmin yanında yalnızca şu yazı okunabiliyordu. Hacamat da yapılır. O sabah oldukça erken uyandı. Uyanır uyanmaz da sıcak bir ekmek kokusu duydu. Yatağında hafifçe doğruldu. Bir de baktı ki kahve tiryakisi olan sayın eşi ocaktan taze pişmiş ekmekler çıkarıyor. Praskovya Osipovna dedi. Ben bugün kahve içmeyeceğim. Sen bana biraz soğanla biraz sıcak ekmek ver yeter. Daha doğrusu ikisinden de vazgeçemiyordu. Ne kahveden ne soğan ekmekten. Ama bunun olanaksız olduğunu da biliyordu. Praskovna Osipovna böyle bir şeye razı olur muydu hiç? Karısı kendi kendine... Ziftin Pekiniye musibet diye düşündü. Peki, kahve bana kalır. Masanın üstüne bir ekmek attı. Ivan Yakovlevich kibarlığı gereği gömleğinin üstüne bir setre geçirdi. Sonra da kalktı. Masaya kuruldu. Biraz tuzla iki baş soğan hazırladı. Bıçağı aldı, Kurumlu bir tavırla ekmeği kesmeye koyuldu. Somunu orta yerinden ikiye böldü. Ortasına bir göz attı. İçinde beyazımtırak bir şey vardı. Şaşırdı birdenbire. Bıçağıyla usulca beyaz şeyi kurcaladı. Sonra biraz parmağıyla dokundu. Kendi kendisine katı bir şey ne olabilir acaba diye düşünüyordu. Parmağını soktu o şeyi çıkardı. Aa, bir burun. İvan Yakovlev için kolları yanına düştü. Gözlerini oluşturdu. Parmağıyla bir daha dokundu. Burundu işte bal gibi burundu. Üstelik tanıdık bir buruna benziyordu. İvan Yakovlev için yüzü dehşet içinde kaldı. Ama bu dehşet karısının öfkesi yanında hiçbir şey değildi. Kadın avaz avaz bağırıyordu. Nereden kestin bu burunu canavar, ahlaksız, sarhoş herif. Seni polise kendim gidip haber vereceğim. Haydut herif, şimdiye dek 3 kişi oldu. Gelip bana söylediler. Tıraş ederken burunlarını koparacakmış gibi çekiyormuşsun. Ama Ivan Yakovlevic bunları dinleyecek durumda değildi. Şimdi o ölümle dirim arası bir durumdaydı. Anımsamış da çünkü. Bu burun, şube müdür yardımcısı Kovalev'in burnuydu. Pazar ve çarşamba günleri tıraş ettiği Kovalev'in. ''Sus sus, Praskoviya Osipovna'' dedi. ''Ben şimdi onu bir beze sarar, bir köşeye saklarım. Hele birkaç gün kalsın orada, sonra götürürüm.'' ''Yok yok, dünyada istemem. Odamda kesilmiş bir burun saklanmasına izin vereceğim ha?'' ''Hımbıl, Ustura bilemekten başka bir şey öğrenmemiş ki. Hiçbir işi aklı ermiyor. Serseri, kopuk.'' Senin yüzünden polislik mi olacağım? Hay kabak hay. Hay oldun hay. Şuna bakın hele. Al götür nereye götüreceksen. Bir daha sözünü bile duymayayım. Ivan Yakovleviç tam anlamıyla serseme dönmüştü. Düşünüyor. Düşünüyor bir türlü içinden çıkamıyordu. Ensesini kaşıyarak Bu nasıl oldu acaba? Gel de çık işin içinden dedi. Acaba dün akşam eve sarhoş mu döndüm? Ayık mı? Ama ne olursa olsun akla durgunluk verecek bir olay. Bir kez ekmek. Öyle bir şey ki pişiyor, halbuki burun bambaşka bir şey. Olanaksız, deli olacağım. Ivan Yakovlevich sustu. Düşünmeye başladı. Şimdi polisler gelip evinde bu burnu bulacaklar. Onu suçlu sayacaklardı. Bu düşünceyle kafası büsbütün karıştı. Polislerin kırmızı yakalarını, giysilerindeki süslü işlemeleri, bellerinden kılıçları daha şimdiden görür gibi oluyordu. Eli ayağı titremeye başladı. Pantolonuyla çizmelerini aldı. Bütün yıpranmış giysilerini giydi. Praskovya, Osipovna'nın bitip tükenmek bilmeyen dırıltıları arasında burnu bir beze sardı. Sokağa çıktı. Bezi bir yere bırakmak istiyordu. Artık neresi olursa bir taşın altı mı olur? Yoksa bir kapının yanı mı? Ya da bir köşede dalgınlıklaymış gibi düşürür de başka bir sokağa dönüverirdi. Ama tersliğe bakın ki sokağa çıkmasıyla ensesinde bir takım dostlarının biti vermesi bir oldu. Bunlar hemen kendisini sorguya çekmeye başladılar. ''Nereye gidiyorsun?'' gibi bir takım anlamsız sorular. Öyle ki Ivan Yakoleviç bu durumda hiçbir fırsat bulamadı. Sonunda elindeki bezi düşürmeyi başardı. Ama görüldü. Uzaktan bir polis memuru mızrağıyla işaret ederek sesleniyordu. ''Hey bir şey düşürdün al onu.'' Ivan Yakoleviç ister istemez eğildi, burnu alıp cebine koydu. Sokakta kalabalığın gittikçe arttığını... Mağazaların, dükkanların birer ikişer açıldığını gördükçe bu işten bütün umudunu kesmeye başlamıştı. Sonunda Kiev Köprüsü'ne gitmeye karar verdi. Belki orada bir pundunu bulur, burnu Nevaya atabilirdi. Ama ben yanlış yaptım. Birçok noktada saygıdeğer bir adam olan Ivan Yakovlevich konusunda size daha birkaç söz söylemeliydim. Ivan Yakovlevich bütün namuslu Rus esnafı gibi gece gündüz içerdi. Her gün yabancıları tıraş ederdi de kendi sakallarını kesmezdi. Frakı çünkü Ivan Yakovlevich kaftan giymiyordu, alacalı bulacalıydı. Daha doğrusu siyahtı. Üzerinde tarçın sarısı ve kurşunir benekler vardı. Yakası pırıl pırıldı. Üç düğmesi kopmuş, yerlerinde yalnızca iplikleri kalmıştı. Tam anlamıyla utanmaz bir adamdı. Şube müdür yardımcısı Kovalev her traşta ona, ellerinde hep kötü kötü kokuyor Ivan Yakovlevich der. O da ''Neden kokuyor acaba?'' diye yanıtlardı. ''Ne bileyim birader, kokuyor işte.'' Bunun üzerine İvan Yakovlevic bir tutam enfiye çeker, Kovalev'in yüzünü sabunlamaya başlardı. Yanaklarını, kulaklarının arkasını, dudağının üstünü, çenesinin altını, kısacası neresi aklına eserse. Sayın yurttaş, sonunda Isakiyev köprüsüne geldi. İlkin sağa sola şöyle bir göz attı. Sonra köprünün parmaklığına yanaştı. Orada... Köprünün altından geçen balıklara bakıyormuş gibi yapıp beze sarılı burnu yavaşça ırmağa bıraktı. Sanki üstünden bin çeki yük kaldırmışlardı. Yüreği öyle hafifledi ki güldü bile. Müşterilerini tıraş etmeye gidecek yerde kapısında her türlü yiyecek ve içecek yazılı bir dükkandan içeri girdi. Bir bardak punch isteyecekti. O aralık birdenbire mahallenin polis komiserinin köprü başında durduğunu gördü. Adamın geniş favorileri, üç köşeli şapkası... Belindeki kılıcıyla kibar bir durumu vardı. Korkudan berberin her yanından soğuk bir ter boşandı. Komiser eliyle ona işaret ederek ''Gel bakalım buraya ahbap'' dedi. Yol yordam nedir pek iyi bilen Ivan Yakovlevich kasketini de ta uzaktan çıkararak komiserin yanına koştu. ''Günaydın efendimiz.'' ''Hayır hayır, efendimiz falan yok şimdi. Söyle bakayım, biraz önce ne yaptın şurada, köprünün üstünde?'' Vallahi efendim müşterilerimi tıraş etmeye gidiyordum. Yalnızca biraz durdum da sular hızlı mı akıyor yoksa yavaş mı ona baktım. Yalan söylüyorsun yalan. Bununla yakayı kurtaramazsın. Söyle doğrusunu. Ivan Yakovlevich, yüce kişiliğinizi haftada iki kez, ne ikisi üç kez hiç kusursuz tıraş etmeye hazırım diye yanıt verdi. Hayır dostum saçma şeyler bunlar. Üç tane berberim var benim. Beni tıraş etmeyi kendileri için onur sayarlar. Sen onu bırak da ne yapıyordun biraz önce şurada onu söyle. İvan Yakovleviç sarardı. Ama öykü burada kalın bir bulut tabakasıyla kapanır. Bundan sonra ne olduğu konusunda da hiçbir şey bilinmez. Şube müdür yardımcısı Kovalev oldukça erken uyandı. Uyanır uyanmaz da dudaklarıyla pır pır yapmaya başladı. Nedenini kendisi de bilmezdi. Ama her uyanışında böyle yapardı. Gerindikten sonra masanın üstünde duran küçük aynayı kendisine vermelerini buyurdu. Dünden beri burnunda oluşan sivilceye bakacaktı. Aynaya elini alınca şaşkınlıkla burnunun yerinde bir düzlükten başka bir şey olmadığını gördü. Aklı başından giden Kovalev su getirtti. Bir peşkirle gözlerini ovaladı. Gerçekten de burnu yoktu. Eliyle bir daha dokundu. Sonra düş falan olmasın diye kolunu çimdikledi. Ama hayır galiba gerçekti. Şube müdür yardımcısı Kovalev yatağından atladı. Silkindi. Burun gene yerinde yoktu. Hemen giysilerini istedi. Doğru merkeze polis müdürünü görmeye koştu. Fakat bu arada Kovalev için birkaç söz söylemek gerek. Birkaç söz söylemeli ki okur ne biçim bir adamla karşılaştığını anlasın. Diplomalı şube müdür yardımcılarıyla bu meslekte Kafkasya'dan yetişmiş olanlar kesinlikle birbirleriyle karıştırılamaz. Bunlar birbirinden tümüyle farklı iki sınıftır. Mesleğe bilim yoluyla. Yok yok susayım daha iyi. Çünkü bu Rusya acayip bir ülke. Hangi şube müdür yardımcısından söz edersek edelim, Riga'dan Kamçatka'ya dek bütün şube müdür yardımcıları kendi üzerlerine alınırlar kesinlikle. Hoş bu bütün meslekler bütün konumlar için böyledir ya. Kovalev Kafkasya'dan yetişme bir şube müdür yardımcısıydı. Bu konumu hak edeli daha iki yıl olmuştu. Bundan dolayı bunu hiçbir zaman unutmazdı. Kendisinden söz ederken öyle yalnızca şube müdür yardımcısı demezdi. Yanına bir de binbaşı katarak kendisine biraz daha ağır satmaya çalışırdı. Örneğin sokakta gömlek satan bir kadına rastlar, ona şöyle derdi. Dinle güzelim, git evime dek. Evim Sadovaya'dadır. Kovalev binbaşı burada mı oturuyor diye sor. Kime sorarsan gösterir. Eli yüzü düzgün bir kadın görünce ona da alçak sesle bir şey söyledikten sonra şöyle sürdürürdü konuşmasını. Şekerim, Kovalev binbaşının evi de yeter. Onun için kendisinden söz ederken bundan sonra hep binbaşı diyeceğiz. Kovalev binbaşının Nevski caddesinde her gün şöyle bir dolaşmak adetiydi. Gömleğinin yakası her zaman apak, her zaman kolalıydı. Favorileri il ya da ilçe kadastro memurlarının, mimarların ve askeri hekimlerin favorilerine benzerdi. Bu adamların hepsi ayrı ayrı işler görürler ama hepsinin ortak bir yanları vardır. Hepsi tombalak, al yanaklıdırlar. Hepsi pek güzel Boston oynarlar. Favorileri yanaklarının orta yerinde başlar, ta burunlarına dek gider. Kovalev binbaşı üzerinde birçok mühür taşırdı. Bunların kimileri armalıydı. Kimilerinde de çarşamba, perşembe, pazartesi gibi günler kazılıydı. Petersburg'a iş için gelmişti. Onuruyla uyarlı bir konum bulmak için. Becerebilirse bir vali yardımcılığı alacak, beceremezse uygun bir bakanlıkta bir şube müdürlüğü falan uyduracaktı. Kovalev binbaşı evliliğe karşı değildi ama bir koşulla evleneceği kadın hiç değilse 200 bin rubrelik bir çeyiz getirmeliydi. Şimdi okur binbaşının o oldukça güzel burnunun yerinde bu anlamsız boşluğu gördüğünde ne duruma geleceğini kendiliğinden kestirebilir. Aksi gibi görünürde bir tek araba yoktu. İster istemez yaya gidecekti. Paltosuna büründü. Yüzünü de burnu kanıyormuş gibi mendiliyle kapadı. Belki de bana öyle geldi diye düşünüyordu. Durup dururken adamın burnu düşer mi? Bir daha aynaya bakmak niyetiyle bir şekerci dükkanına doğru yürüdü. Allah'tan şekerci de hiç kimse yoktu. Çıraklar ortalığı topluyor, iskemleleri yerleştiriyorlardı. Kimi de daha hala gözlerinden uyku akarak sepetlerin içinde sıcak börekleri götürüyorlar. Masaların üzerinde geceden kalmış üzerleri kahve lekeleriyle dolu gazeteleri topluyorlardı. Çok şükür kimse yok dedi. Şimdi iyice bir bakayım suratıma. Sıkılgan bir tavırla aynaya doğru yürüdü. Baktı yere tükürerek Allah Allah diye söylendi. Bu ne ürkütücü şey böyle. Burun yerine başka bir şey olsa yüreğim yanmayacak. Ama hiçbir şey yok. Öfkesinden dudaklarını ısırarak şekerciden çıktı. Bugüne dek yapmadığı bir şeye kimsenin yüzüne bakmamaya, kimseyle konuşmamaya karar verdi. Ansızın bir evin kapısında donmuş gibi durdu. Gözlerinin önünde anlatılmaz derecede tuhaf bir olay olmuştu. Kaldırımın yanında bir araba durdu. Kapısı açıldı. İçinden üniformalı bir efendi atladı. İki büklüm hızla merdivenlerden yukarı çıktı. Kovalev bu adamın tas tamam kendi burnu olduğunu görünce korkudan, şaşkınlıktan ne duruma geldi siz düşünün artık. Bu ürkünç sahne karşısında çevresinde bütün dünya fırıl fırıl döndü. Öyle ki düşmemek için kendisini güç tuttu. Bir bunalım içindeymiş gibi zangır zangır titreyerek arabasına dönünceye dek bu efendiyi beklemeye karar verdi. İki dakika sonra burun yeniden göründü. Efendinin sırtında sırma işlemeli, dik yakalı bir giysi, ayağında güderi bir pantolon, belinde de bir kılıç vardı. Tüylü şapkasından danıştay üyesi olduğu anlaşılıyordu. Davranışları her şeyi ziyarete gittiğini gösteriyordu. Sağına soluna baktıktan sonra arabacıya yanaş diye buyurdu. Arabaya bindi ve yola koyuldular. Zavallı Kovalev deli olacaktı. Böylesi hiç başına gelmemişti. Daha dün gece yerinde duran bir burun, yürümez etmez nasıl oluyordu da bugün üniformalar içinde çıkıyordu karşısına. Gerçekten nasıl oluyordu bu? Yeniden arabanın peşinden koşmaya başladı. Bereket versin araba pek uzağa gitmemiş, gostine duvarın önünde durmuştu. Koştu. Bir sıra yaşlı dilenci kadının arasından geçti. Kadınların bezlerle sarılı suratlarında tek gözlerinden başka bir şey görünmüyordu. Bir zamanlar bununla alay ederdi. Sokak ıssızdı. Kovalev'in kafası öyle karma karışıktı ki ne yapacağını neye karar vereceğini bir türlü bilemiyordu. Gözleri fıldır fıldır köşe bucak Efendi'yi arıyordu. Sonunda gördü. Bir dükkanın önünde ayakta duruyordu. Burnun yüzü yüksek dik yakasının içinde yitmiş gibiydi. Dikkatli dikkatli eşyaları gözden geçiriyordu. Kovalev Şimdi nasıl yanaşmalı diye düşündü. Durumuna, tavrına, şapkasına, giysisine bakarsan bir danıştay üyesi. Ne yapsam bilmem ki. Hafif tertip öksürerek danıştay üyesinin sağında solunda dolaşmaya başladı. Fakat burun hiç istifini bozmuyordu. Sonunda Kovalev, o da güç bela, bütün cesaretini toplayarak ''Efendim'' diyebildi. ''Efendim'' Burun dönerek ''Ne istiyorsunuz?'' diye sordu. ''Şaşılacak bir şey efendim. Öyle sanıyorum ki...'' ''Yerini siz bileceksiniz. Sizi de ansızın gördüm. Nerede?'' ''Açık söyleyin ki, af buyurun ama neden söz ettiğinizi anlayamıyorum. Açıklar mısınız?'' Kovalev, ''Nasıl anlatsam?'' diye düşündü. Sonra kafasını toplamaya çalışarak, ''Şu kesin ki'' diye başladı. ''Şu kesin ki, önce kendimi tanıtayım. Ben Deniz Kovalev Binbaşı. Şu anda burunsuzum. Benim gibi bir adamın burunsuz gezmesinin hoş bir şey olmayacağını kabul edersiniz.'' Vokrasenski Köprüsü'nde, Portakal satarak geçinen bir kadın için burun önemli olmayabilir. Ama benim için öyle mi ya? Ben ki gelecekle ilgili büyük düşüncelere olan, ayrıca birçok önemli ailenin evine girip çıkan, birçok hanımefendiyle tanışıklığı olan, örneğin Bayan Çehtarava ile o bir danıştay üyesinin karısıdır. Onlarla ayrıca birçok hanımefendiyle düşüp kalkan bir insanım. Siz düşünün artık, ne yapacağımı bilmiyorum efendim. Kovalev binbaşı bu sözü söylerken omuzlarını kaldırmıştı. Bağışlayın, bağışlayın ama biraz da namus ve onur kuralları düşünülerek davranılacak olursa anlıyorsunuz değil mi? Burun. Kesinlikle hiçbir şey anlamıyorum diye yanıt verdi. Daha açık söyleyin. Kovalev bütün kurumunu takınarak sözlerinizi nasıl karşılamak gerek bilmiyorum efendim dedi. Sorun sanırım yeterince açık. Daha mı açık söyleyeyim istiyorsunuz? Hay hay. Siz benim burnumsunuz. Burun binbaşıyı tepeden tırnağa süzdü. Biraz kaşlarını çatarak. Aldanıyorsunuz beyefendi diye yanıt yerdi. Ben kendimim. Hem sizinle benim aramda hiçbir sıkı ilişki olamaz. Üniformamızın düğmelerine bakılacak olursa siz senatoda ya da adalet bakanlığında çalışıyorsunuz. Bense eğitim dairesindeyim. Bu sözleri söyledikten sonra da arkasını döndü. Kovalev ne yapacağını ne edeceğini tümüyle şaşırmıştı. O anda bir kadın kumaşının hoş hışırtısı işitildi. Her yanı tenteneler içinde olan yaşlıca bir kadın... Kendisine doğru yaklaştı. Yanında ince yüzlü bir genç kız vardı. Ak entarisi biçimli vücudunu bütün güzelliğiyle ortaya çıkarıyordu. Başına tüyü kadar hafif, açık sarı bir şapka giymişti. Arkalarında uzun favorili, geniş ve yüksek yakalıklı, uzun boylu bir bey belirdi. Tütün tabakasını açtı. Kovalev biraz sokuldu. Patiska gömleğinin yakasını biraz gevşetti ve çıkardı. Altın bir zincir üzerinde sıralı duran mühürlerini düzeltti. Gülümseyerek fidan boylu genç bayana dikkatli dikkatli bakmaya başladı. Biraz eğilerek yürüyen genç kız bir bahar çiçeğine benziyordu. Alnına götürdüğü ufak beyaz elinin parmakları balmumundan gibiydi. Kovalev kızın şapkasının altındaki yuvarlak beyaz çenesiyle bir bahar goncasına benzeyen yüzünü görünce gülümsemesi bütün bütün arttı. Ama telaş içinde bir yeri yanmış gibi ansızın geriye döndü. Burnunun yerinde hiçbir şey bulunmadığını anımsamıştı. Gözlerinden yaşlar boşandı, döndü. O üniformalı adamı aradı. Bir hayduttan, bir dolandırıcıdan başka bir şey olmadığını yüzüne karşı hem de bağıra bağıra söyleyecekti. Diyecekti ki, bu danıştay üyesi kılığındaki kişi kendi burnundan başka bir şey değildir. Ama burun görünürde yoktu. Kaşla göz arasında yitivermişti. Belki de ziyaretlerini sürdürüyordu. Bunu düşünen Kovalev yeniden umutsuzluğa düştü. Sütunlu bir kapının önünde bir dakika durdu. Burnu yine göremez miyim diye sağa sola baktı. Şapkasında bir tüy, giysisinde de sırma işlemeler olduğunu iyi anımsıyordu. Ama paltosuna dikkat etmemişti. Ne arabanın rengini biliyordu ne de atların. Arkasında uşakları var mıydı yok muydu? Varsa ne biçim giysiler giymişlerdi? Bunların da ayrımında değildi. Atlarını koşturarak iki yönden de bir sürü araba gelip geçiyordu. Hepsine birden bakmak çok güçtü. Hoş bunun güç bir iş olmadığını... Arabayı da gördüğünü de kabul etsek bile nasıl durduracaktı arabayı? Hava çok güzeldi. Her yer günlük güneşlikti. Nevski alanı insanlarla doluydu. Kadınların kalabalığı Politseks Köprüsü'nden Aniçkin Köprüsü'ne dek bütün kaldırımı bir çiçek seli gibi dolduruyordu. Kovalev'in bu kalabalığın içinde dolaşan bir arkadaşı vardı. Müdürdü. Barem cetvelinde 7. dereceydi. Kovalev yabancıların yanında ona genellikle Kaymakam Bey diye seslenirdi. İşte bir başka arkadaşı daha geçiyordu önünden. Yarışkin. Senato kaleminde şube müdürü olan bu arkadaşı arkadaşlarının en iyisiydi. Boston oynadığı zamanlar boyuna para getirirdi. İşte bir başka müdür yardımcısı daha. Bu da konumunu Kafkasya'da elde edenlerdendi. Eliyle işaret edip Kovalev'i yanına çağırdı. Kovalev içinden patla dedi. Sonra seslendi. Hey arabacı beni doğru emniyet müdürlüğüne götür. Arabaya kuruldu. Son hızla. Diye de ekledi. Daha kapıdan girerken sordu. Emniyet müdürü burada mı? Kapıcı hayır diye yanıtladı. Yeni çıktı. Hay aksi şeytan hay. Evet çıkalı da çok olmadı. Bir dakika önce gelseydiniz sanırım bulurdunuz. Kovalev mendili burnundan ayırmadan yeniden arabaya döndü. Arabacının yanına oturarak umutsuz bir sesle çek diye bağırdı. Arabacı nereye diye sordu. Doğru nasıl doğru köşe başındayız sağa mı sola mı? Bu soru Kovalev'in keyfini kaçırdı. Yeniden düşünmek zorunda kalıyordu. Onun durumunda bir insan her şeyden önce polise gitmeliydi. İşi polistik bir işi olduğundan değil, derdinin umarı orada daha çabuk bulunurdu. Ondan, burnun görev yaptığı yere gitse de hakkını orada arasa nasıl olurdu acaba? Her durumda pek önemli bir davranış olmazdı bu. Çünkü herifin biraz önce nasıl yanıtlar verdiğini görmüştü. Adamın sağ solu yoktu. Bir kez daha yalan söyleyebilirdi. Biraz önce nasıl söylemişti? Kendisini tanımadığını, hiçbir zaman bir arada bulunmadıklarını ileri sürecekti. Bu yalancı, bu dolandırıcı adamın daha ilk konuşmalarında öyle kalleşçi bir tavır takındığını gördükten sonra eline fırsat geçer geçmez bu kenti terk edeceğinden kuşku duymamak cahillik olurdu. Bu nedenle başvuracağı en uygun yer polis olamazdı. Adam bir kaçıverirse nerede ararda bulurdu. Bulsa bile iş kim bilir ne kadar uzayacaktı. Tanrı göstermesin, bir ay mı sürerdi artık, sonunda aklına uygun bir düşünce geldi. Belki de Tanrı da acıyor, biraz da yardım ediyordu kendisine. Doğruca gidip bir gazetede bir duyuru bastıracak, adamın bütün özelliklerini iyice betimleyecekti. Böylece ona rastlayanlar herifi yakalayıp getirebilecekler, hiç değilse nerede oturduğunu haber vereceklerdi. Bu kararı verdikten sonra arabacıya hemen bir gazete yönetim yerine çekmesini buyurdu. Yol bitinceye dek adamcağızın durmadan sırtını yumrukladı. Bir yandan da bağırıyordu. Ulan kerata çabuk ol biraz daha çabuk be sersem herif. Arabacı kafasını sallıyor. Aynı zamanda fino köpeği gibi tüylenmiş olan beygirlerini kırbaçlayarak ancak bu kadar olur beyim diyordu. Sonunda araba durdu. Kovalev indikten sonra küçük bir kabul odasına girdi. İçeride gazetenin yaşlı bir memuru vardı. Sırtında eski bir frak. Gözünde gözlük, ağzında bir kalem, masa başına oturmuş, para sayıyordu. Kovalev, bağıra çağıra, ''Burada duyuruları kim alır?'' diye içeriye daldı. Memuru görünce, ha, merhaba.'' dedi. Kranta memur, gözlerini bir kaldırıp bir indirdikten sonra, ''Saygılarımı sunarım.'' diye yanıt verdi. Yeniden meteliklerini saymaya başlamıştı. ''Gazetenize bir duyuru vermek, memur. İzin veriniz.'' diyerek onun sözünü kesti. Biraz beklemenizi dileyeceğim. Sağ eliyle bir kağıda bir rakam yazıyor. Sol eliyle de abaküsten iki yuvarlığı öbür yana geçiriyordu. Giysisi kordonlu, temiz, pak. Bu durumu uzun süreden beri kibar bir ailede hizmet ettiğinin kanıtı olan bir uşak elinde bir pusula masanın önünde duruyor. inceliğini göstermek için fırsat kolluyordu. Emin olun efendim dedi. Bu ufacık köpek 8 gerirnik etmez. Ben 8 kapik bile vermem. Ama bizim kontes bayılır. Günahı boynuna bu köpeğe bayılır. Baksanıza söz verdi. Kim bulup getirirse 100 ruble ödül verecek. Aramızda kalsın bu insanların zevkleri de hiçbir uymuyor. Anlarım insan meraklı olur da 500 ruble verir, 1000 ruble verir, bir tazı ya da bir fino köpeği alır. Ama güzel bir köpektir. Değer. Ağırbaşlı memur bütün bunları ciddi bir yüzle dinliyordu. Bir yandan da gazeteye gelen duyuruların harflerini saymakla uğraşıyordu. Yanda, Ellerinde pusulalar yaşlı kadınlardan, işyerlerinin adamlarından, kapıcılarından oluşmuş bir kalabalık bekliyordu. Pusulalarda duyurular vardı. Birinde tok gözlü bir arabacı kirayla çalışmaya gönderiliyor. Bir başkasında 1814'te Paris'ten gelmiş ve az kullanılmış bir arabanın satılığa çıkarıldığından söz ediliyordu. 19 yaşında çamaşırcılıktan çok iyi anlar. Aynı zamanda elinden her iş gelir bir kız. Köle olarak kiraya veriliyor. Bir tek yayı kırık ama dayanıklı bir araba satılıyor. 17 yaşında, benekli genç bir ata alıcı aranıyor. Londra'dan yeni gelmiş taze şalgam ve turp tohumu bulunduğu duyuruluyor. Her türlü eklentisiyle, müştemilatıyla birlikte satışa çıkarılan bir yazlık evin övgüsü yapılıyordu. Evin eklentileri iki ahırdan, bir de ileride güzel bir çam ve kayın ormanı durumuna getirilebilecek bir arsadan oluşuyordu. Bir başka duyuru da, bir kimse eski kundura pençeleri satmak istediğini bildiriyor. İsteklilerin akşamın sekizinden sabahın üçüne dek başvurmaları gerektiğini söylüyordu. Kalabalığın beklediği oda küçüktü. Havası da iyice bozulmuştu. Ama Kovalev hiçbir şey duymuyordu. Çünkü yüzü bir mendille örtülüydü. Burnu da tanrı bilir neredeydi. Beklemekten sabrı tükenmişti. Dayanamadı. İzin buyurursanız efendim. isteğimi sunayım dedi. İşim pek ivedi de. Şimdi... Şimdi 2 ruble 3 kopek, 1 dakika, 1 ruble 64 kopek. Kranta memur sonunda kadınların, kapıcıların pusulalarından başını kaldırabildi. kovaleve dönerek "Buyurun." dedi. "Sizden ricam bir dalavere oldu. Nasıl söylesem bir dolandırıcılık. Nasıl olduğunu şu ana dek anlayamadım. Sizden ricam bunu gazetenize yazmanız. O haydudu bana kim bulur getirirse iyi bir ödül vereceğim. Lütfen adınıza söyler misiniz? Aman, aman sakın ha. Adım da ne olacakmış? Hem adımı söyleyemem ki. Bir sürü tanıdığım var. Bayan Centarava bir danıştay üyesinin karısıdır. Sonra Bayan Pelagia Grigoryevna Podchonina yüksek rütbeli bir subayın ailesidir. Ya duyuyu verirlerse aman Tanrı korusun. Siz yalnızca bir şube müdür yardımcısı diye yazın ya da daha iyisi bir binbaşı deyin. Yani uşağınız mı kaçtı? Hangi uşağım? Keşke uşağım olsa. Giden burun. Burun. Ya amma da şaşırtıcı bir at. Peki bu bay burun sizi çok mu dolandırdı da gitti? Burun ne olduğunu gene anlamadınız ki. Benim burnum, kendi burnum. Yitti. Nerede bilmiyorum. Şeytanın bana ettiği bir iş bu. Ama nasıl yitti? Söylediklerinizden pek bir şey anlamıyorum. Nasıl yittiğini anlatamayacağım. Yalnızca önemli olan şu ki burnum Danıştay üyesi kılığında şu an kentte dolaşıyor. Size duyuru vermek isteğişim de bu yüzden. Kim görürse yakalayıp en kısa zamanda bana getirmesini istiyorum. Bu kadar görünen bir organım eksik olarak nasıl yaşayabilirim? Bir ayak parmağı gibi de değil ki. Öyle bir şey olsa kabul. Ayakkabının içinde ne olduğunu kimse görmez. Her perşembe kendisine ziyarete gittiğim bir hanımefendi vardır. Bir danıştay üyesinin karısıdır. Bayan Çehtereva. Yine görüştüğüm bir bayan daha vardır. Bayan Pelegya Grigoryevna Koçevina. Yüksek rütbeli bir subayın ailesidir. Çok güzel bir kızı vardır. Ayrıca birçok kibar aileye daha girer çıkarım. Siz söyleyin ne yaparım ben şimdi? Bu durumumla ötede beride nasıl görünürüm? Memur dudaklarını büzdü, düşünüyordu. Uzun süre sustuktan sonra sonunda hayır dedi. Böyle bir duyuruyu gazeteye koyamam. Nasıl hayır? Niçin koyamazsınız? Çünkü böyle bir duyuru bir gazetenin önünü sarsabilir. Öyle her önüne gelen burnunun yittiğini yazdırmaya kalkacak olursa işin sonu nereye varır? Aslında gazetelerde bir sürü saçma sapan yazılar çıktığından söz edip duruyorlar. Neden saçma sapan oluyormuş? Bu işte saçmaya benzer bir şey göremiyorum. Siz öyle düşünüyorsunuz. Ama bakın, geçen hafta bir olay oldu. Bir yüksek kişi geldi. Tıpkı bugün sizin geldiğiniz gibi. Elinde de duyurulmak üzere bir kağıt. Duyuru ücreti de 2 ruble 73 kopek tutmuştu. Yazı şöyleydi. Siyah tüylü bir fino köpeği gitti. Olur ha köpek bu. Giter gider. Ama en sonunda altından ne çıktı biliyor musunuz? Meğer iş bir maskaralıktan başka bir şey değilmiş. O fino köpeği dediği de bilmem hangi kuruluşta vezne memuruymuş. Ama benim size verdiğim duyuru bir fino köpeği hakkında değil ki. öz kendi burnum hakkında. Yani dolayısıyla kendim hakkında. Hayır böyle bir duyuruyu yayınlayamam. Peki ya benim burnum gerçekten yittiyse? Olabilir ama o hekimin bileceği iş. Söylediklerine göre uzman insanlar varmış sanırım. Size pek güzel bir burun yapacaklardır. Hem ben öyle sanıyorum ki siz çakacı bir kimsesiniz. İnsanlara takılmaktan pek hoşlanıyorsunuz. Değil, vallahi değil. Neyin üstüne isterseniz andıçayım. İzin buyurun, iş bu duruma geldi. O zaman göstereyim size. Memur biraz enfiye çekti. Zahmet etmeyin, dedi. Sonra meraklı bir davranışla da ekledi. Bununla birlikte zahmet olmazsa ben çok hoşnut olurum görmekten. Müdür yardımcısı yüzündeki mendili çekti. Memur... Vallahi dedi şaşılacak bir şey. Yeri dümdüz, kaymak gibi. Evet dümdüz. İnanılmayacak derecede düz. Ya gördünüz mü? Hala direnecek misiniz? Benim duyurumu yayınlamamanın olanaksız olduğunu siz de anladınız, değil mi? Size bundan dolayı özellikle minnet duyacağım. Ayrıca bu olayın bana sizinle tanışmak onurunu bağışlamış olmasından da çok hoşnutum. Kovalev bu kez aşağıdan almaya karar vermişti. Bu niyeti sözlerinden de anlaşılıyor ya. Memur bu duyuruyu yayınlamak İşin doğrusu önemsiz bir şey. Yalnızca sizin bundan büyük bir yararınız olacağını sanmıyorum. Siz bu işi kalemi güçlü bir insana verseniz de o bunu doğal bir olaymış gibi yazsa. Sonra örneğin Kuzey Arası dergisinde burada biraz enfiye daha çekti. Bu makale yayınlasa hem gençlik yararlanır burada da hapşırdı. Hem halk ilgiyle okur. Müdür yardımcısı umutsuz bir durumda gözlerini masanın üzerinde duran o gazetenin alt yanına eğdi. O kısımda tiyatro haberleri vardı. Yüzü gülmeye başladı. Gazetede bir kadın sahne sanatçısının adını okumuştu. Güzel bir kadındı. Elini cebine soktu. Mavi bir kağıt para araştırmaya başladı. O parayla gidilince tiyatroya kalbur üstü kimselerin oturduğu koltuklarda oturulurdu. Fakat burnunu anımsar anımsamaz bütün düşlemleri darmadağın oldu. Kovalevin bu acıklı durumuna memur da üzülüyor gibiydi. Bu ortaklığın onun derdini biraz olsun hafifleteceğini düşünerek... Birkaç söz söylemek istedi. Başınıza böyle bir iş gelmiş olmasına cidden üzüldüm. Biraz enfiye çekmez misiniz? Hem başınızın ağrısını giderir, hem de üzüntünüzü dağıtır. Aynı zamanda basur memesine karşı da iyi bir ilaçtır. Bunları söyleyen memur, Kovalev'e bir tabaka uzatmıştı. Üstelik tabakanın kapağında şapkalı bir kadın resmi vardı. Memurun bu düşüncesiz davranışı karşısında sabru tükenen Kovalev, öfkeyle ''Anlamıyorum'' dedi. Nasıl hala işin alayında olabiliyorsunuz? Görmüyor musunuz ki enfiye çekebilmek için gerekli olan şey yok ben be. Yerin dibine geçsin enfiyeniz. Değil sizin kötü enfiyeniz enfiyelerin şahı olsa gözümde yok. Bunları söyledikten sonra sinirleri bozulmuş olarak gazete yönetim yerinden çıktı. Polis komiserliğine doğru yolu tuttu. Kovalev tam komiserin uykuya yatmak üzere olduğu bir sırada vardı karakola. Uzanan komiser esneyerek... Şöyle tadını çıkara çıkara iki saatlik olsun bir uyku çekeyim diyordu. Müdür yardımcısının zamansız geldiği besbelliydi. Polis komiseri sanatlı şeylere olsun, el sanatı ürünlerine olsun çok meraklıydı. Ama hazinenin yapıtı olan papelleri hepsine yeğlerdi. Öyle bir şey ki derdi. Daha iyisi can sağlığı. Ne ekmek ister ne su. Yer tutmaz. Cebe girer yere düşse kırılmaz. Kovalevin çok yavan karşıladı. Ufak yolu da dokundurdu. Yemek üstüne incelemeye başlamanın zamansız bir iş olacağını, doğanın bile öyle buyurduğunu, tok karnına biraz dinlenmenin gerekli bir şey olduğunu. Kovalev, polis komiserinin filozofların özdeğişlerine pek yabancı olmadığını görebilmişti. Namuslu bir insanın böyle zamanlarda burnunu yitirmeyeceğini açıktan açığa duyumsattı. Komiserin sözleri bizim kahramana pek dokundu. Unutmamak gerek ki Kovalev çok alıngan bir insandı. Kişiliğine yapılan her türlü saygısızlığı hoş görebilirdi ama toplumsal konuma ya da rütbeye karşı saygısızlık edeni dünyada bağışlamazdı. Örneğin tiyatro yapıtlarında küçük rütbeli subaylar hakkında ileri geri sözler söylenmesini kendi kendine uygun bulabiliyordu da büyük rütbeli subaylara dil uzatmalarına asla dayanamıyordu. Komiserin onu böyle karşılaması öyle ağrına gitti ki kendisini de tutamadı. Kafasını salladı. Elini uzatarak kurumlu bir tavırla ''Bu saldırgan sözlerinizden sonra ekleyecek hiçbir şeyim kalmıyor.'' dedi. Hemen çıktı. Bütün ağırlığını bacaklarında duyarak evine döndü. Gece oluyordu. Evi bütün bu tatsız olaylardan sonra ona son derece pis, son derece iç kapayıcı göründü. Kapıdan içeri girer girmez uşağı Ivan'la karşılaştı. Uşak, eski zaman deresinden yapılmış minderin üstüne sırt üste uzanmış, boyuna tavana tükürüyor, büyük bir ustalıkla da hep aynı yere nişan alıyordu.'' Bu terbiyesizce davranış Kovalev'i büsbütün çileden çıkardı. Şapkasıyla uşağın alnına vurarak ''Sen hep böyle aptalca işlerle uğraşa dur.'' dedi. Ivan bir hamlede yerinden sıçradı. Telaşla efendisinin paltosunu çıkarmaya koyuldu. Binbaşı yorgun, üzüntülü bir durumda odasına girdi. Kendisini bir koltuğun üzerine attı. Derin derin birkaç soluk aldıktan sonra ''Ey tanrım'' dedi. ''Nedir bu talihsizlik? Elim olmayabilirdi, ayağım olmayabilirdi.'' Kulağım olmayabilirdi ama bunların hepsi bugünkü durumundan bin kez daha iyidir. Burunsuz bir adam. Ne demek bu? Ne kuş ne deve. Burnumu bir savaşta bir düelloda falan yitirmiş olsam da kendim yitirsem yüreğim yanmayacak. Ama değil. Bir hiç uğruna hem de nasıl bedava. Bir köpeklik bile çıkarım olmadan düşündü. Ama hayır olamaz. Bir burnun böyle düşmesi olmayacak şey. Ne türlü düşünürsen düşün olmayacak şey. Kesinlikle düş görüyorum ya da bir düşlen bu. Belki de yanlışlıkla su içiyorum diye tıraş olduktan sonra yüzüme sürdüğüm alkolü içtim. Bu Ivan sersemi kaldırmayı unutmuş olacak. Ben de olduğu gibi diktim sanırım. Binbaşı sarhoş olmadığına iyice inanmak için bir yerini çimdikledi. Ama o denli canı yanmıştı ki kendisine tutamayıp bir çığlık attı. Çimdiğin acısı düş görmediğini, sarhoş olmadığını ona gereğinden daha iyi kanıtlamıştı. Usulca aynaya yaklaştı. Yavaş yavaş gözlerini kaydırmaya başladı. Belki de burnunu yerinde görecekti. Ama birdenbire hızla geri döndü. Aman tanrım ne maskara surat diye bağırmaktan da kendini alamadı. Akıl sır erecek şey değildi. Bir düğme olsa yitirilen ya da bir gümüş kaşık ya da bir saat ya da bunlara benzer başka bir şey. Neyse. Ama burun. Peki kim aldı? Üstüne üstelik kendi evinde. Kovalev teker teker bütün olasılıkları gözden geçirdi. Aklı en yakın geleni bu işin o yüksek rütbeli subay karısının bayan Pottocino'nun başının altından çıkmış olmasıydı. Kızını Kovalev'e yamamak istiyordu. Kovalev de kızla cilveleşmekten hoşlanıyordu. Fakat işin son aşamaya yaklaştığını görür görmez yan çizmeye başlıyordu. Hanımefendi niyetini biraz daha açığa vurunca da bütün bütün kendisini geri çekiyor. Tatlı tarafından tutunarak henüz genç olduğunu söylüyor. Görevinde yükselmek. Seçkinleşebilmek için 5 yıl daha beklemesi gerektiğini O zaman da ancak 42 yaşında olacağını ekliyordu O yüksek rütbeli subayın karısı Belki de bunun acısını çıkarmak için Kovalev'e bir kötülük etmek istemiş Bu kötülüğü yapmak üzere de Parayla büyücü karılar tutmuştu Çünkü burnun kesilmiş olabileceğini düşünmek Olanaksız bir şeydi Odasına kimse girmemişti Berber Ivan Yakovlevich de Kendisini ta çarşamba günü tıraş etmişti o gün akşama dek burnu yerindeydi. Ertesi perşembe günü de pek iyi Bundan yana en küçük bir kuşkusu yoktu. Hem bir yara kısa zamanda kapanmaz. Böyle kaymak gibi dümdüz bir duruma gelmezdi. Kafasında bir takım tasarılar geliştirdi. Bayan Potocina'yı mahkemeye verecek. Belki de kendisine gidip çok aşağılayıcı bir davranışta bulunacaktı. O sırada kapının aralıklarından süzülen bir ışık bütün düşüncelerini yarım bıraktı. Demek ki... Ivan dışarıdaki mumu yakmıştı. Biraz sonra Ivan, elinde Şam'dan içeriye girdi. O da birdenbire aydınlanmıştı. Kovalev'in ilk devinimi mendilini alıp henüz düne kadar burnu bulunan yeri örtmek oldu. Tek bu alık uşak, efendisini bu kadar şaşırtıcı bir durumda görüp şaşkınlıktan ağzına bir karış açmasın. İvan daha odasına dönmemişti. Dışarıda yabancı bir ses işitildi. Biri, ''Müdür yardımcısı Kovalev burada mı oturuyor?'' diye soruyordu. Kovalev kapıyı açmak üzere telaşla yerinden fırladı. Buyurun diye bağırdı. Binbaşı Kovalev burada. İçeriye favorileri ne fazla açık ne fazla koyu yuvarlak yüzlü alımlı bir polis memuru girdi. O hani bu öykünün başında İshakiyev köprüsünde gördüğümüz polis memuru. Efendim burnunuzu yitirdiniz mi? Evet doğru. Bulundu da Kovalev ne söylüyorsunuz diye bağırdı. Sevinçten dili tutulmuştu. Dudakları, yüzü Şam'danın titrek ışığında pırıl pırıl önünde duran polise baktı. Sonunda peki nasıl diyebildi. Tuhaf bir rastlantıyla o kaçarken yolda yakalandı. Posta arabasına yerleşmişti bile. Niyeti Riga'ya kaçmaktı. Pasaportu epey bir zaman önce bir memurun adına hazırlanmıştı. En tuhafı da onu bir beyefendi sandım. Bereket versin gözümde gözlüğüm vardı. Onun bir burun olduğunu hemen anladım. Bendeniz miyopumdur da. Örneğin önümde duruyorsunuz değil mi? Yalnızca yüzünüzü görebilirim. O yüzün üstünde ne var, burun mu, sakal mı hiçbirini ayrım sayamam. Kaynanam da yani karımın annesi de o da öyledir. Hiçbir şey görmez. Kovalev'in aklı başında değildi. Nerede şimdi dedi. Nerede? Hemen koşup gideyim. Telaş buyurmayın. Size gerekli olacağını düşünerek yanımda getirdim. Gariptir. Bütün iş Bosna Çevski sokağında berberlik eden bir haydudun elinin altından çıkıyor. Kendisi de şu anda tutuk evinde. Sarhoşluğundan ve hırsızlığından epeydir kuşkulanıyordum. Üç gün önce de bir dükkandan bir düzine düğme aşırdı. Ama merak etmeyin burnunun sağlamdır. Hiçbir yerine bir şey olmadı. Polis memuru bu sözleri söyleyerek elini cebine daldırdı. Oradan bir kağıt parçasına sarılmış olan burnu çıkardı. Kovalev, evet o diye haykırdı. Ta kendisi, sizi bir çay içmeye çağırsam kabul buyurmaz mısınız? Bu büyük dostluğunuzdan dolayı size son derece minnettarım ama şu anda olmaz. Buradan çıktıktan sonra bir ıslah evine gitmek zorundayım. Şu son günlerde de yaşam nasıl pahalılaştı. Yanımda da kaynanam var. Yani karımın annesi. Aynı zamanda çocuklarım da var. Büyüdükleri zaman adam olacak gibi görünüyor. Akıllı olan gel gelelim okutup büyütmek için param yok. Memur gittikten sonra binbaşı tanımlanamaz bir ruh durumu içinde birkaç dakika kıpırdamadı. Neden sonra o da güç bela görmeye, duyumsamaya başladı. Birdenbire gelen mutluluk onu işte bu duruma sokmuştu. Sonunda korka korka bulup getirdikleri burnunu iki avucuna aldı. Bir daha dikkatle baktı. Evet o, tas tamam kendi burnum diyordu. İşte sol yanında da dün gece ortaya çıkan sivilce. Kovalev sevincinden neredeyse gülecekti. Ama bu dünyada hiçbir şey sürekli değil. Bu nedenle de neşe ikinci dakikada Birincidekinden farklıdır. Üçüncüde bir derece daha zayıflar. Sonunda bütün bütün yok olur. Eski durumumuza döneriz. Suda genişleyen halkaların sonunda suyun yüzeyiyle bir olup yütmesi gibi. Kovalev düşünmeye başladı. Sorun henüz tümüyle bitmemişti. Gerçi burnu bulunmuştu ama şimdi bir de onu yerine yapıştırmak vardı. Ya tutmayı verirse? Bunu düşünür düşünmez benzi kül gibi oldu. Anlatılmaz bir korku içinde masaya atıldı. Aynaya aldı. Burnu çarpık yapıştırılmamalıydı. Elleri tir tir titriyordu. Özene bözene burnu eski yerine yerleştirdi. Felaket. Tutmuyordu. Ağzına götürdü. Hohlayıp soluğuyla ısıttı. Ondan sonra iki yanağın arasındaki düzlük yere yeniden yerleştirdi. Boşuna. Hiçbir şey işe yaramıyordu. Ee, Tutsana be baş belası dedi. Burun tahtadan gibiydi. Masanın üstüne düştü. Mantar sesine benzer tok bir ses çıkardı. Kovalev'in yüzü sinirli sinirli kırıştı. Canı sıkılarak hiç mi tutmayacak acaba dedi. Burnunu birkaç kez yerine götürdü ama bütün çabaları boşa çıktı. Kobalev Ivan'ı çağırdı. Aynı yapının en güzel dairesi olan birinci katta oturan doktora gitmesini söyledi. Doktor zarif yakışıklı bir adamdı. Pomatlı favorileri genç ve dinç bir karısı vardı. Her sabah elma yer ağzını da görülmemiş derecede temiz tutardı. Sabahları üç çeyrek saat suyla çalkalar beş çeşit fırçayla dişlerini ovardı. Doktor hemen biraz sonra göründü. Bu yıkımın başına ne zaman geldiğini sorduktan sonra Kovalev'in çenesinden tuttu, baş parmağıyla burnu yerine bastı. Öyle ki Kovalev'in başı hızla geri gitti. Kafasının arkası duvara çarptı. Doktor zarar yok dedikten sonra kafasını duvardan ayırdı. Önce biraz sağa çevirmesini rica etti. Sonra burun yerine dokunarak hımm dedi. Başını bir de sola çevirmesini söyledi. Bir daha dokundu. Yine hımm dedi. Sonra bir fiske vurdu. Kovalev kafasını dişlerine bakılacak bir beygir gibi geri çekti. Doktor o incelemeyi de bitirdikten sonra başını sallayarak dedi ki Hayır, olanaksız. Bu durumda kalmanız en iyisi. Çünkü daha kötü olabilir. Kuşkusuz bu burun yerine takılabilir. İsterseniz şimdi hemen takayım. Ama inanın daha kötü olacak. İyi ama böyle burunsuz ne yaparım? Bundan daha kötüsü olamaz ki. Siz bunun ne demek olduğunu bilmiyorsunuz. Bu maskara gibi suratla kimin karşısına çıkabilirim? Bir sürü tanınmış dostum var. Bugün bile iki eve akşam ziyaretine gitmem gerekiyor. Birçok insan tanır beni. Örneğin Danıştay üyesi Çehtaraf'in karısı. Sonra bayan Potrochina, Yüksek rütbeli bir subayın ailesi. Gerçi bu olaydan sonra kendisiyle daha çok polis aracılığıyla görüşeceğim. Ama Kovalev sanki yalvarıyordu. Tanrı aşkına nasıl olursa olsun pek yakışmasa bile zararı yok. Yeter ki tutsun. Ara sıra düşecek gibi olduğu zamanlar elimle hafifçe bastırmaya da razıyım. Dans falan da etmem zaten. Bunun için düşmesinden korkum yok. Vizite ücretine gelince elimden geldiği kadar sizi hoşnut etmeye çalışırım. Yoo kesinlikle ben para canlısı bir adam değilim. Bu benim yöntemime sanatıma aykırıdır. Doktor ne hızlı konuşuyordu ne yavaş. Ama sözleri öyle bir inandırıcıydı ki. Vizite ücreti olarak ufak bir şey alırım. O da müşterilerimi kırmamak için. Burnunuzu da yapıştırabilirim. Ama vallahi inanmıyorsunuz. And içeyim daha çirkin olacak. Olduğu gibi bırakın daha iyi. Bol bol soğuk suyla yıkayın. Burunsuz olarak da burunluymuş gibi rahat edeceksiniz. Yalnızca size başka bir şey salık verebilirim. Burnunuzu biraz ile birlikte bir kaba koyun. Ya da daha iyisi bir kavanoza. İki çorba kaşığı vodka ile biraz sıcak sirke. Çok para kazanacaksınız. Çok para istemezseniz Burnunuzu ben bile satın alabilirim. Kovalev umutsuz bir durumda, ''Hayır, hayır. Bu türlü para kazanmak istemiyorum. Satmayacağım. Gitip gitsin daha iyi.'' ''Bağışlayın.'' dedi doktor. ''Size yararlı olmak isterdim ama ne yapalım? Gördünüz elimden geleni yaptım.'' Doktor işte böyle söyleyerek soylu bir tavırla dışarı çıktı. Kovalev onun yüzüne bile bakmadı. Bitkin ve perişan bir durumdaydı. Doktorun siyah frakının kollarından sarkan, gömleğinin kar gibi beyaz, Tertemiz kollarından başka bir şeyin ayrımına varamamıştı. Ertesi gün bayan Pottochina'ya bir mektup yazmaya karar verdi. Dava sorunu için değil de önerisine gönül hoşluğuyla razı olacak mı olmayacak mı bunu anlamak için. İşte mektup. Sayın bayan Alex Randa Grigorievna, şu şaşırtıcı davranışınıza bir anlam veremiyorum doğrusu. Böyle davranmakla elinize bir şey geçeceğini ve beni kızınızla evlenmek zorunda bırakacağınızı sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Baş dalavereci rolünü oynadığınız burun oyununun şu anda bizce tümüyle aydınlanmış bulunduğundan emin olabilirsiniz. Hiç beklenmedik bir zamanda yerinden ayrılışı, kaçışı, kılık değiştirip bir memur kimliğine bürünmesi ve sonunda gene kendi görünüşüyle ortaya çıkması, sizin ya da paranıza tutulmuş bazı kimselerin cidden çok namusluca yaptıkları sihirbazlıklardan başka bir şey değildir. Söz konusu burun bugün akşama dek yerine yerleştirilmezse... Yasal yollara başvurmak zorunda kalacağımı önceden haber vermeyi kendime bir görev saydım. Yeri gelmişken saygılarımı sunmakla onur duyarım. Hizmetkarınız Platon Kovalev Sayın Bay Platon Kovalev mektubunuz beni pek şaşırttı. Doğrusu ya bu denli haksız saldırılarınıza hedef olacağımı hiç sanmıyordum. Size önceden bildireyim ki sözünü ettiğiniz kimseyi ne kendi kılığıyla ne de kılık değiştirmiş olarak hiçbir nedenle evime kabul etmiş değilim. Evime yalnızca Filip, İvanoviç, Potançikov geldi. Doğru ama bundan ne çıkar? O kızımla evlenmek istedi. Davranışları kibar, ahlakı temiz, çok bilgili bir adamdır. Ama gene de ben kendisine bu konuda hiçbir umut vermedim. Bir de burnunuzdan söz ediyorsunuz. Bununla burnunuza karşı gülmek niyetinde olduğumu söylüyorsanız, yani size usulen bir ret yanıtı vereceğime ileri sürmek istiyorsanız, bu sözünüze ayrıca şaşarım. Çünkü ben tümüyle tersini düşünüyorum. Böyle olduğunu siz de bilirsiniz. Kızımla yasal yolla evlenmek istiyorsanız size hemen sevindirmeye hazırım. Bu her zaman için benim en büyük isteğimdir. Her zaman emrinize hazır olduğumu bildirmekle onur duyarım. Aleksandra pottoçina Kovalev mektubu okuduktan sonra Hayır, bu işte onun hiçbir suçu yok dedi. Bu mektubu yazan insan öyle bir suç işlemiş olamaz. Binbaşı bu türlü işlerin ustasıydı. Kafkasya'dayken onu birçok kez araştırma yapmaya göndermişlerdi. Peki bu durumda diyordu. Böyle bir şey nasıl oluyor, niçin oluyor, hey tanrım, kolları yanına düştü. Bu arada bütün kent şaşırtıcı olayın dedikodusuyla çalkalanıyordu. Öyküyü en ufak ayrıntısına varıncaya dek mal bulmuş maribir gibi şişire şişire anlatıyorlardı. Aslında o zamanın kafaları bu türlü olağanüstü şeylere inanırlardı. Bir süre önce de halkı bir manyetizma merakıdır sarmıştı. Konuşan ya sokağında dans eden sandalyelerin öyküsü üzerinden henüz çok zaman geçmemişti. Bundan dolayı müdür yardımcısı Kovalevin burnunun saat 3 sularında Nevski Caddesi'ne dolaştığı konusunda anlatılan öykülere şaşmamalıdır. Meraklılar akın akın burnu görmeye gidiyorlardı. Biri burnun yunker mağazasında olduğunu antlar işte. Onun üzerine halk mağazaya öyle bir saldırdı, mağazanın önü öyle bir kalabalıkla doldu ki polis güvenliği sağlamak için işe karışmak zorunda kaldı. Geceleri tiyatroların dağılma zamanlarında çeşitli şekerlemeler, çörekler satan, ve işini çok iyi bilen kibar kılıklı, favorili bir esnaf mağazanın karşısına sağlam tahtadan kat kat sıralar yaptı. Meraklılar seksener köpek vererek bunun üzerine çıkıp burnu oradan seyredeceklerdi. Emekli bir albay sabahleyin erkenden evinden çıktı. Burnu görmek üzere buraya geldi. İtilek akıla kalabalığın içine sokuldu. Ama mağazanın penceresinde burun yerine yünden yapılmış sıradan bir gömlekle taş basması bir resimden başka hiçbir şey göremeyince pek öfkelendi. Resimde çorabını çeken bir genç kız vardı. Bir de sırtında önü açık bir yelek, ufacık sakallı gençten bir bey, bir ağacın tepesinden kıza bakıyordu. Resim oraya asılalı 10 yıldan çok olmuştu. Albay bu halkı da bu kadar zırva, bu kadar budalaca bir martavarlarla nasıl böyle coşturuyorlar diye söylene söylene geri döndü. Derken bir gürültü koptu. Kovalev ...binbaşının burnu görünmüştü. Ama Nevski caddesinde değil... Tavriye bahçesinde. Zaten çoktan beri orada olduğunu söylüyorlardı. Husrev Mirza bile... ...burada oturduğu zaman... ...bu şaşırtıcı doğa oyunu karşısında... ...şaşkınlıktan şaşkınlığa düşüyordu. Tıp akademisi öğrencilerinden birkaçı... ...oraya inceleme yapmaya gitmişlerdi. Yüksek tabakadan bir hanımefendi... ...bahçenin yöneticisine... ...özel bir mektup yazmış. Kendisinden çocuklarına bu az görülür... ...olayı göstermesini ahlaksal açıklamalar yapmasını rica etmişti. Bu olaylar kibar takımını epey oyaladı. Öykü dağarcıklarını tümüyle boşaltmış ve toplantıları hiç kaçırmayan kibar beyler bayanlarını hep bu konudan söz ederek güldürürlerdi. Öte yandan da düşünen, aklı başında insanlardan küçük bir kalabalık pek hoşnut görünmüyordu. Bir efendi öfkeli öfkeli bu uygarlık yüzyılında bu türlü saçmaların, bu anlamsız uydurmaların yayılmasına Hükümetin bu konudaki ilgisizliğine şaşıyordu. Bu efendi, besbelli, hükümetin bütün işlere el koymasını isteyen kalabalıktan olmalıydı. Hani karıyla koca arasındaki günlük kavgalara dek. Ondan sonra ama öykü burada yeniden kalın bir bulut tabakasıyla kapanır. Bundan sonra ne olduğu konusunda da hiçbir şey bilinmez. Şu dünyada ne olmadık şeyler olur. Olaylar da çoğu zaman inanılacak gibi değildir. O danıştay üyesi kılığında gezen... Kentte bunca gürültüye yol açan burun sonunda nasıl oldu bilinmez eski yerine döndü. Yani binbaşı Kovalev'in iki yanağının tam orta yerine. Bu 7 Nisan'da oldu. Kovalev sabahleyin uyanıp da aynaya şöylesine bir bakınca burnunu yerinde gördü. Elini götürdü. İşte tas tamam kendi burnuydu. Yaşasın diye bağırdı. Neredeyse odanın içinde sevinçten yalınayak ayak oynayıp zıplamaya başlayacaktı. Ama İvan'ın gelmesi buna engel oldu. İvan'dan yüzünü yıkamak için su istedi. Yıkandıktan sonra gene aynaya baktı. Burun yerindeydi. Bir peşkirle kurulandı. Yeniden aynaya baktı. Burun gene yerindeydi. "Bak bakalım Ivan," dedi. "Burnumun üstünde sivilcemsi bir şey var sanırım." Bir yandan da şöyle düşünüyordu. "Ya şimdi Ivan bana, "Hayır efendim, yalnızca sivilce değil, burnunuz da yok." diye verirse?" Ama Ivan, "Hayır, sivilce falan hiçbir şey yok. Burnunuz sapasağlam." diye yanıt verdi. Binbaşı, "Güzel." dedi. Ondan sonra parmağını şaklattı. O sırada kapıdan süt dökmüş kedi gibi korka korka berber Ivan Jakovlevich göründü. Kovalev ta uzaktan "Çabuk söyle!" diye bağırdı. "Ellerin temiz mi?" "Temiz." "Atıyorsun. Vallahi temiz efendim." "Peki, haydi bakalım." Kovalev oturdu. Ivan Jakovlevich onun boynuna bir peşkir iliştirdi. Bir anda bütün sakalıyla yüzünün bir kısmını Tüccar düğünlerinde sunulan kremaya benzer sabun köpüğü içinde bıraktı. Yakovleviç burnu görünce kendi kendine ''Gördün mü?'' dedi. Sonra eğildi. Sağdan soldan. Biri güzel inceledi. ''Bak hele'' dedi. Hiç belli değil. Uzun uzadıya burnu seyretti. Sonunda dikkatle, kolayca düşünebileceğiniz bir özenle ve iki parmağıyla ucundan tutacak oldu. Ivan Yakovleviç'in yöntemi böyleydi. Kovalev ''Yavaş ol, yavaş, dikkat et'' diye bağırdı. Ivan Yakovleviç'in eli yanına düştü. Başı döndü. Öyle şaşırdı ki bu derecesi hiç başına gelmemişti. Sonunda usturayı özenle sakalın üzerinde yürütmeye başladı. Ama elini dayayacak bir burun olmadı mı bu iş ne kadar güç oluyordu. Neyse baş parmağını kah yüzüne kah alt çenesine bastırarak zar zor işini bitirdi. Her şey hazır olduktan sonra Kovalev çar çabuk giyindi. Bir faytona atladı. Doğru şekerlemeciye gitti. İçeriye girerken daha kapıdan bağırdı. ''Garson, bana bir fincan çikolata.'' Aynı zamanda da aynaya bakmayı unutmadı. Burnu yerindeydi. Döndü göz ucuyla ve alaycı bir tavırla biraz ötede oturan iki subayı süzdü. Birinin burnu yelek düğmesi kadar ya vardı ya yoktu. Oradan çıkınca bakanlık özel kalemi müdürlüğüne uğradı. Bir işi kovalıyordu. Vali yardımcılığına istekli olmuştu. Vermezlerse müdür yardımcılığına razıydı. Kabul salonuna girdiğinde... Bir daha aynaya baktı. Burnu hep yerindeydi. Ondan sonra gene bir müdür yardımcısı yani gene binbaşı olan bir arkadaşını görmeye gitti. Bu adam çok alaycı bir arkadaştı. Onun şaka yollu sözlerine karşılık Kovalev hep sen yok musun sen ne kafir şeysin derdi. Yolda yürürken düşünüyordu. Şimdi binbaşı beni görür görmez kahkahayı basmazsa her şey yerli yerinde demektir. Ama arkadaşı onu hiçbir şey yokmuş gibi karşıladı. Kovalev çok iyi. Pek güzel, işler yolunda diye düşündü. Yolda kızıyla birlikte o yüksek rütbeli subayın karısına bayan Pococino'ya rastladı. Önlerinde saygıyla eğildi. Onlar da ona neşeli sözlerle karşılık verdiler. Demek ki hiçbir eksiği yoktu. Epey konuştu. Sonra cebinden bir tabaka çıkardı. Bu işi inadına yapıyordu. Burnunun iki deliğine de enfiye çekti. Kendi kendine şöyle diyordu. Ah kadın milleti, namussuz millet. Haydi bakalım, almayacağım işte kızını. Öyle bedava yere olmaz. Bu olaylardan sonra binbaşı Kovalev Nevski caddesinde tiyatrolarda her yerde sanki hiçbir şey olmamış gibi dolaşıp duruyordu. Burnu da bir şey olmamış gibi hep yüzünde duruyor bir zamanlar ayrılmış olduğunu belli etmiyordu. O günden sonra Kovalev'i hep neşeli gördüler. Yüzünde bir gülümseme durmadan bütün güzel kadınların peşinde dolaşıyordu. Bir kez gostindeki dükkanlardan birinde nişan kordelesi alırken bile görüldü. Niçin alıyordu anlayamadık. Çünkü kendisine nişan falan verilmiş değildi. Geniş İmparatorluğumuzun kuzey başkentinde işte böyle bir öykü geçti. Ancak şimdi bu öyküyü yeniden düşününce içinde olmayacak şeyler bulunduğunu görüyorum. Burnun yerinden ayrılması, böyle birçok yerde Danıştay üyesi kılığında dolaşması, nedenle anlaşılmaz bir olay olursa olsun o konu ayrı. Ama Kovalev gazeteye bir burun için duyuru verilemeyeceğini nasıl anlamadı? Duyuru ücretlerinin yüksekliğinden söz etmek istemiyorum. O denli eli sıkı bir insan değilim çünkü. Ama bu işin yakışıksız, çirkin bir iş olduğunu nasıl anlayamadı? İyi ama nasıl oluyor da burun pişmiş bir ekmeğin içinden çıkıyor? Sonra nasıl oluyor da Ivan Yakovlevich? Hayır, aklı mermez bu işe. Gerçekten aklı mermez. Ama en çok şaştığım, en çok akıl erdiremediğim başka bir nokta da yazarların bu türlü konuları alıp işlemeye kalkmaları. İnanın bana, bu açıklanamaz. Akıl erdiremiyorum. Önce ülkenin bundan hiçbir yararı yok, sonra yararı gene yok. Ne olduğunu bir türlü anlayamıyorum. Ama ne derseniz deyin, bazı noktalar öyle ya, hangi işin bir şaşırtıcı yönü yok? Gene de insan biraz düşününce, bu öyküde bir şeyler bulmuyor mu? Ne derlerse desinler, yeryüzünde bu türlü olaylar oluyor, binde bir. Ama oluyor. Videomun yararlı olduğunu düşünüyorsanız ve beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açın. Dinlediğiniz için teşekkürler.